1565 numaralı konu, Hazreti Peygamberin Abdurrahman bin Avfa, kendisine salavat getirmenin faziletini söylemeleri, Abdurrahman bin Avef şöyle anlatıyor, ihtiyaçlarını ve hizmetini görmek üzere sahabilerden 4 veya 5 kişi gece gündüz Hazreti Peygamberin yanından ayrılmazdı, bir gün hale saadetlerine vardığımda Hazreti Peygamberin evden çıktıklarını gördüm ve peşlerine takıldım, Hazreti Peygamber Ensar'ın ileri gelenlerinden birisinin bahçesine girerek namaza durdular. Secdeye vardıklarında onu o kadar uzattılar ki ben vefat ettiklerini zannederek ağlamaya başladım. Nihayet namazlarını bitirerek niçin ağladığımı sordular. Ey Allah'ın Rasulü, secdeyi o kadar uzattınız ki ruhunuzun kabz olunduğunu zannettim. Bunun içinde sizi ebediyen göremeyeceğimi düşünerek ağlamaya başladım dedim. O zaman şöyle buyurdular: Ümmetim için bana vermiş olduğu şeylerden dolayı Rabbime şükretmek için secdemi uzattım. Ümmetimden kim bana bir salavat getirirse Allah Teala ona on hasene yazacak ve günahlarından da on tanesini silecektir. Hazreti Peygamber Abdurrabb'ın bin Avfa şunları söylemişlerdir. Cebrail bana gelerek şöyle dedi. Ey Muhammed, sana bir müjde vereyim mi? Allah Teala, kim peygamberime bir salat getirirse ben de ona salat getiririm ona selam verenlere de selam veririm buyurdu, ben de bu müjdeyi duyduğumda şükrünü eda etmek üzere secdemi uzattım.